إن الحمد لله نحمده ve ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من Ve أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 21 Ağustos 2009 Cuma Tevhid mühimmatlarından Faideler serisi 6. dersimiz Tevfik Allah'tan En son dersimizde Ehl-i Sünnet vel Cemaatin Özelliklerini söyledik İslam Akidesi'nin özelliklerini söyledik Dedik ki Özellikleri çok ama biz en önemlilerini sayacağız Dedik Bunlardan bir tanesi tevkifi olması dedik. Anlattık ne olduğunu İkinci olarak gaybi olması dedik. Bunu da anlattık Üçüncü olarak şumuli olması yani kapsayıcı olması dedik. Son bir tane daha zikredeceğiz. Ama uzun olduğu için geçen hafta onu anlatmamıştık. Bu hafta son özelliğiyle yani bu zikredeceklerimiz arasındaki sonuncusuyla yetineceğiz bu dersimize inşallah. Çünkü biraz e, uzun. O da ehli sünnetin dördüncü özelliği en önemli özelliklerinden dördüncü özelliği vasat ümmet olması. Vasat akide olması. Vasatiyye olması yani. Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى nas. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. İnsanlara şahit olasınız diye. Yani bu vasıf, vasat vasfı bizzat Allah'ın verdiği vasıf. Vasat vasfı bizzat Allah'ın verdiği vasıf. Allah bu ümmete vasat, vasat diyor. Ancak nedir bu vasat? Şimdi genelde insanların zihninde vasat orta olmak demek. Orta. Bir şeyin vasatı orta. Ama bu doğru olmakla beraber eksik. Ayeti fehmetme adına veya Ehl-i Sünnet'in vasatiyetinin ne olduğunu fehmetme adına vasatı anlatmamız lazım. Şimdi vasat kelimesi Arap dilinde birçok manaya geliyor. Bunlardan bir tanesi mākāne mākāne beyne taraf-ı şey. Mākāne beyne tarafey eş-şey'i. Bir şeyin iki tarafı arasında olan şey demektir bir şeyin iki tarafı arasında olan şey. Mesela ne dersin? Mesela evin vasatı ne demek olur? Yani veya odanın vasatı ne demek? Bir oda başı ve sonu, işte o ortası demektir. Tamam? O zaman birinci manalarından bir tanesi vasat. Mekane beyne tarafe iş şey. Ee, pardon, mekane beyne tarafe iş şey. Bir şeyin iki tarafının arası. na vasat denir? Hatta e, şairin bir sözü var. Diyor ki: "İnni ke enni ara men la hayae lehu ve la emanate wasata en Diyor ki ben sanki ben emaneti olmayan ve hayası olmayan kişiyi insanların arasında çıplakmış gibi görüyorum diye. Tamam? Orada da vasat kelimesini kullanıyor. Alakül bu Arap dili edebindenin marif bir şey. Yine Vasat kelimesinin manalarından bir tanesi Vasat sıfat manasında gelir Bu hangi sıfat? Yani Hayırlı, yani hıyar afdal, ecved manalarına gelir Yani en böyle e, Faziletlisi, en hayırlı En güzel Manalarına gelir Vasat manası Mesela bir şeyin evsatı O şeyin en faziletlisi demek Bak Bir şeyin evsatı o şeyin en faziletlisi demek En hayırlısı demek Tamam o zaman vasatın manalarından bir tanesi de neymiş? En faziletli, en hayırlı, tamam mı? Mesela Araplar derler ki, mesela e, Araplar derler ki, El-Firdevsu, Firdevs cenneti için, El-Firdevsu, Vasatul cenne, Firdevs cennetlerin vasatıdır. Yani ne demektir? En hayırlısıdır, en güzelidir. Bu Arap dili edebiyatında maruf yani, tamam mı? Yine hatta Araplar mesela hani mesela bayanların giydiği kolye olur. Bu kolyenin ortasında ne olur? Tam ortasında böyle bazen güzel bir süslü bir taş olabiliyor değil mi? O taşa o taşa vasatul qila demişlerdir. Veya vasitatul pardon vasitatul qila de demişlerdir. Yani gerdanın gerdanlığın Vasatı demişlerdir o özel parçaya. Neden? Çünkü o gerdanlıktaki en değerli, en faziletli parça olduğu için. Bak buraya tekrarlayayım. Şimdi bayanların bazen gerdanlığı olur. Bu gerdanlığın ortasında ne olur? Büyük bir taş olur, süslü bir taş olur. Veya o gerdanlığın en değerli parçasıdır o. Tamam mı? Tam gerdanlığın ortasında olur. Araplar o gerdanlığın ortasındaki o taşa vasat ismini vermişler. Demişlerdir ki, Vasitatul Hilâde. Gerdanlığın en yani vasıtası, yani en değerlisi, güzeli, hayırlısı vesaire. Tamam mı? Bunların hepsi maruf. İşte fîr diye baktığımızda, Lisan-ı Araba baktığımızda, Cevherinin Sihahına baktığımızda bu kaynakların hepsinde bunlar mevcut. Tamam mı? Ee, yine vasat kelimesinin manalarından bir tanesi adil. Adaletli olması. Mesela El-vasatu min kulli şey, e'deluhu Mesela alimler. Her şeyin eee yani her şeyden vasat olan şey o şeylerin adil olanıdır. Tamam o zaman vasat kelimesinin manalarından bir tanesi de adil. Şimdi bak o zaman buraya dikkat et. Vasat kelimesine baktığımızda Arap dili edebiyatındaki manalarına baktığımızda adalet, fazilet ve hayırlı olmanın dışına çıkmıyor. Adil. Adillik, faziletlilik ve hayırlı olmanın dışına çıkmıyor. Bütün manaları bu üç mana üzerinde dönüp dolaşıyor. O zaman Allah, inna جَأَنَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Biz sizi vasat bir ümmet kıldım dediğinde ne demek oluyor Allah? Bak, biz sizi yani en adil, en faziletli, en hayırlı ümmet kıldık demek. Tamam. En hayırlı, en ad adaletli, en faziletli ümmet kıldık demek. Bu ümmet içinde de biz orta olduğumuz zaman, orta yolu takip ettiğimiz zaman, orta yoldan kasıt hak yoldur. O zaman ne oluyoruz? Bu ümmetin en adaletli, en faziletlisi oluyoruz. Tamam? O yüzden biz sizi vasat ümmet kıldığım dedi kıldı dediğimde Allah e, e, biz sizi vasat ümmet kıldık dediğinde Allah Azze ve Celle. Yani biz sizi en hayırlı, en adil, en faziletli ümmet kıldık. Çünkü vasat aslında asıl köküne indiğimizde Mekan ebeyn'e tarafı şey iki ta tarafın arasında bulunan. Şimdi bunu nebi saselimin hadisiyle bağdaştırıldığımızda ortaya çıkıyor. Şimdi nebi sasem bir gün çizgi çiziyor bir yola ee, yere çizgi çiziyor. Sonra yanlarına ne yapıyor? Yollar çiziyor Sağına soluna böyle yollar çiziyor. Şimdi bu orta çizdiği yol dikkat et orta ortaya çizdiği yol ve o ortaya çizdiği yolun yanlarından tefri olarak ayrılan sağlı sollu o yollar. O çizgi o sağlı sollu yollara göre neresinde? O şeklin neresinde? Ortasında. Tamam mı? Ortasında olunca vasat kelimesini içerdi o yol. Demek ki Allah Resulü, yani Allah'ın Kur'an'da biz sizi vasat ümmet kıldık derken ne? Yani sizi hak ümmet kıldık. Demek. Çünkü illa sen her şeyin vasatında olacaksın demek değil. Tamam mı? Çünkü vasat kelimelerin manaları A, bu üç şey üzerinde döner. Adalet, fazilet, hayret. Çünkü bazen bazı olaylar vardır. Orada senin orta yolda olman batıl olur. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün mesela Ala kulli hal, e, o örneği vermeyeyim. Şimdi e, anlatırken gelir o zaten. Tamam mı? E, örnek vermeye gerek yok. Ama burayı anlayalım yani. Tamam mı? Biz sizi vasat ümmet kıldığımız dediğinde Allah diyor ki biz sizi orta ümmet kıldık. Ama bu ortadan kasıt şudur. O Orta yolda olmak yani Resulullah'ın yolunda olmak. Çünkü Resulullah o yolu beyan etmiştir. Bir çizgi çizmiştir. sağlarını sollarını çizgi çizmiştir. O ilk çizdiği, o düz çizgi onun dost yoludur. Tamam mı? O da en faziletli, en adaletli, en hayırlı yoldur. Tamam. Peki. Vasat kelimesini e, mana olarak anlattıktan sonra. Peki. İslam akidesinin vasat olması ne oluyor o zaman? Yani o zaman şu oluyor. Demek ki İslam akidesi akidelerin en faziletlisi. En hayırlısı. En adil olanı. Yani en adil olanı yani ne ifrat ne tefrit var kendisinde. Tamam? Ne ifrat var ne tefrit var. Çünkü bunu Allah vasıflamıştır. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Vasatın manası da ortada. Tamam? Şimdi şöyle bir şey var, biz bu İslam akidesinin vasatiyetini anlatırken yani saatlerce dil döksek bitmez. Çünkü o kadar ee değeri var İslam akidesinin ve va ee vasat oluşunun noktaları çok fazla. Bunların hepsine tek tek durulursa bu saatleri alır. Ancak en önemlileri veya en meşhurları alakullihal yani. Zikredilecek yani, tamam mı? Şimdi mesela bunlardan bir tanesi, İslam akidesinin diğer ümmetler arasındaki, tamam mı? Diğer ümmetler arasındaki vasatiyeti. Diğer dinler arasındaki vasatiyeti. İslam akidesinin, İslam dininin diğer dinler arasındaki neyi? Vasatiyesi, vasatiye vasati olması. Bunu, bunu birçok yönden örnek verebiliriz. Mesela birincisi Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında veya sıfatlar hakkında. Mesela Ehl-i Sünnet Allah Azze ve Celle'nin veya İslam akidesi, İslam dini Allah Azze ve Celle'nin tevhide hakkında, sıfatlar hakkında Yahudiler ve e, Hıristiyanlar arasında orta yoldadır. Vasattır. Neden? Çünkü mesela ne gibi bir var? Yahudiler Allah Azze ve Celle'yi ne yaptılar? Noksan sıfatlarla vasıfladılar. Eksik sıfatlarla vasıfladılar. Allah'a e, cimri dediler, Allah'a fakir dediler, Allah yorulur sonra ediler, e, eder dediler. Ondan sonra Allah beşer suretine girer dediler ve birçok şey söylediler. Tamam mı? Bak şimdi. Bu bir taraf. Hristiyanlara bak. Hristiyanlar da ne yaptılar? Allah'ı mahlukatların vasıflarıyla vasıflandırdılar. Şey, pardon, pardon. Mahlukatları tam tersi. Mahlukatları Allah'ın vasıflarıyla vasıfladılar. Şimdi Yahudiler Allah'a eksik sıfatlarla vasıfladılar. Hristiyanlar da tuttular. Mahlukatları ne yaptılar? Allah'ın vasıflarıyla vasıflandırdılar. Yani Allah'a benzettiler kulları. Mesela İsa Aleyhisselam, yine Meryem Aleyhisselam. Bunları ne yaptılar? Allah'a benzettiler. Dediler ki Mesih Allah'ın oğludur. O yaratır, rızık verir, bağışlar. Ne bileyim işte sevap verir, merhamet verir, cezalandırır vesaire. Ehl-i Sünnet ne oldu? Veya İslam dini, İslam akidesi oldu? Bunların arasında vasat bir ümmet oldu. Onların o batılıkları arasında vasattır. Yani ne Yahudiler gibi yaptılar, ne Hristiyanlar gibi yaptılar. Bilakis ne yaptılar? Allah'ı birlediler. Onu kemal sıfatla Vasıf, e, vasıflandırdılar. Yahudilerin zıttı olarak. Allah Azze ve Celle'yi bütün noksan sıfatlardan tenzih ettiler. Bunlar, buraya kadar ne? Yahudilerin zıttı olarak. Hristiyanların zıttı olarak da Allah azze ve celle'yi mahlukatına benzetmekten tenzih etti Ehl-i Sünnet vel Cemaat. İslam akidesi Allah'ı mahlukatlara benzemekten tenzih etti. Ve dediler ki Allah azze ve celle'nin ne zatında ne sıfatında yani ne zatında ne sıfatlarında ne de fiillerinde Allah azze ve celle'nin bir benzeri yoktur dediler. O zaman bak birincisi neymiş Ehl-i Sünnet'in diğer ümmetler arasındaki vasatiyeti ne hakkındaymış? Allah azze ve celle'nin sıfatları ve tevhidi hakkında kimin arasında Yahudiler ve Hristiyanlar. Nasıl arada? Yahudiler e, Allah'ı eksik sıfatlarla sıfatladılar. Hristiyanlar da e, mahlukatları Allah'ı mahlukatların mahlukatları Allah'ın sıfatını verdiler. Evli ne yaptı tam arada. Tamam İslam veya İslam e, dini veya İslam akidesi tam arada. Yine Allah azze ve celle'nin nebileri ve resulleri hakkında da diğer ümmetler arasında vasat bir ümmettir. Bak şimdi Allah diyor biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Nedir bu vasat ümmet? Bak hepsini tek tek anlatıyoruz. Mesela yine Allah'ın nebileri ve Resulleri arasında da bu ümmet vasat ümmettir. Kimin arasında? Yine Yahudiler, Hristiyanlar arasında. Nasıl vasat ümmet, nasıl arada? Bak Yahudilere, peygamberlerin, enbiyalarını öldürdüler. Onlara karşı büyüklendiler. Onlara tabi olmaktan yüz çevirdiler. Hristiyanlara bak. Tam tersini yaptılar. Onları Rab edindiler. Allah'tan gayrı Rab edindiler. İsa ilah dediler. Birileri peygamberlerini öldürüyor. Birileri ne diyor? Onlar ilahtır diyor. Ehli i Sünnet veya İslam akidesi veya İslam dini ne dersek tam bunların arasında orta ümmettir. Ne yaptılar? Bilakis enbiyalarını, nebilerini, resullerini hak ettikleri konum Konumun dışına çıkarmadılar akidelerinde. Onları tasdiklediler, onları sevdiler, onlara itaat ettiler ve hepsine birden, hepsine birden iman etme noktasında ayrılarını ayırmadan hepsine birden iman ettiler ve onlara ibadet etmediler, onlara rab edinmediler ve onların zarar veya fayda vereceğini kabul etmediler ve onların gaybi bileceğini reddettiler vesaire. Tamam? Ne Hristiyanlar gibi yaptılar. Ne Hristiyanlar gibi eee enbiya'larını raplaştırdılar, ne de e, e, ne de Yahudiler gibi enbiya'larını küçümsediler, öldürdüler vesaire. Ha, Mekkelilerin müşrikler yok muydu peygamberimize karşı gelen? Bizim bahsimiz onlar değil. Kim bizim bahsimiz? İslam adı altında ben Müslümanım diyenler. Tamam Ve İslam akidesini, sahih olan İslam akidesini kendisine akide edenlerden bahsediyoruz. Yoksa bugün yok mu tasavvufçulardan vesaire başkalarından. Tamam. Yine aynı şekilde İslam dini şeriatlar arasında da yani şeriat noktasında da Yahudiler ve Hristiyanlar arasında orta yoldadır. Mesela Yahudiler. Ne yaptılar? Dediler ki Allah Azze ve Celle'nin işte bir Resul gönderip de Musa Aleyhisselam'ın şeriatından başka şeriatla hükümetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani nesh olayını. Tamam mı? Kendi yaşadığı dinlerden başka bir dini inkar ettiler. Böyle bir böyle bir şey olamaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin dilediği şeriat olarak ortaya koyduğu, dilediği şeyi nesh edeceğine veya dilediği şeyi sileceğine veya dilediği kimseyi yollayacağını, yollayacağının hepsini inkar ettiler. Bu Yahudilerin kısmı. Hristiyanlar ne yaptılar? Tam tersi. Ruhbanların, hahamlarının hepsini ne yaptılar? Yani ne yaptılar bu alimlerine? Ne, ne yaptılar? Cevaz verdiler onlara. Yani ne manada? Caiz gördüler onların Allah'tan gayrı hüküm koymalarını. Haramı helal helali haram yapmalarını. Bak onlar da tam Yahudilerin zıttı. Ancak Ehli Sünnet, yani Müslümanlar dediler ki yaratma da hepsini de hepsi Kimin? Allah'ın. Allah dilediğini siler. Yani şeriatından dilediğini siler, kadar yani. Dilediğini sabit kılar. Ve kolay olayı Nebi Aleyhisselam'ın hayatında da caiz. Ancak vefatından sonra imkansız ne olayı. O ayrı bir mevzu. Tamam? Ve hiçbir kula, hiçbir mahluka Allah Azze ve celle'nin dinini değiştirme hakkı yoktur. Tamam? Yani Yahudilerin zıttına dediler ki Allah dilediğini nesheder. Dilediği şey hakkında hüküm verir. Diledi, Allah, Allah İslam dinini gönderdi. Bununla ne oldu? Musa Aleyhisselamın şeriatı ne sınıflı? Yahudilerin zıttına. Hristiyanların zıttına da ne, ne dediler? Hristiyanların zıttına da ne dediler? Dediler ki hiçbir kulun, hiçbir alemin Allah Azze ve Celle'nin koyduğu dini değiştirmeye, haramını helal helaline haram yapmaya hakkı yoktur. Tam ortasında. Yine. O zaman şu ana kadar kaç tane saydık? Biz? Üç tane saydık, değil mi? Üç mesela vasat noktasını saydık. Mesela yine şey diyebiliriz. Mesela haram ve helal noktasında dördüncü olarak. Haram, haram ve helal noktasında da Yahudiler ve Hristiyan ara, Hristiyanlar arasında e, İslam akidesi vasat bir ümmettir. Çünkü neden? Is, e, çünkü yani e, Yahudiler. Bir sürü temiz, helal şeylerini ne yaptılar? Haram kıldılar. Mesela e, İsrail'in Yakub Aleyhisselam'ın kendine, nefsine e, haram kılması gibi. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Diyor ki Tevrat indirilmeden evvel İsrail kendisine e, haram kıldığından başka tüm yiyecekler İsrail oğullarına helaldir diyor Allah Kur'an'da. Yine aynı şekilde Allah'ın onlara ceza olarak bazı şeyleri zulümlerinden, sırf aşırılıklara aşırılığa gitmelerinden veya zulmetmelerinden dolayı Allah'ın onlara haram kıldığı var. Allah Kur'an'da diyor ki Yahudilere zulümleri sebebiyle ayrıca e, yani Allah'ın hem zulümleri sebebiyle hem de Allah'ın e, yolundan çokça alık koymalarından dolayı kendilerine helal kılınmış olan pek çok şeyi yasakladık diyor Allah Kur'an'da. Bu bir taraf şimdi, bu Yahudilerin tarafı. Hristiyanların tarafına bak. Tam bunlar da Yahudilerin zıtına ne yaptılar? Gittiler birçok mübah olan şeyi, yani e, birçok haram olan şeyi mübah kıldılar kendilerine. Yahudiler tam tersi, helal olanları gittiler kendilerine haram kıldılar. Hristiyanlar da birçok kendilerine haram olan şeyi mübah kıldılar. Yani tevratın haramlığına Nas olarak ortaya koyduğu şeyi helal kıldılar. Halbuki onların o yaptıkları şeyi, şeyi İsa Aleyhisselam şey yapmamıştı. E, mübah görmemişti. Ve pis şeyleri helal habais olan, pis olan şeyleri helal kıldılar. Ve birçok e, haramı helal kıldılar. Mesela işte ölü gibi e, kan gibi domuz eti gibi vesaire. Tamam Tam da bunlar Yahudilerin zıttına. Peki İslam akidesi bunların arasında ne? Müslümanlar Allah'ın haram kıldığında haram, helal kıldığında helal saydılar. Bu kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle temiz olan, tayyip olan şeyleri bildiler. Yine Nebisa sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle ve Allah'ın Kur'an'da söylemiyle haram olan şeyleri de haram kabul ettiler. Yine beşinci olarak şunu söyleyebiliriz. Mesela ibadette, ibadet noktasında Yahudiler ve Hristiyanlar. Yahudiler bildiler ama amel etmediler. Yahudiler bildiler ama amel etmediler. Bundan dolayı onların üzerine e, mağdub sıfatı verildi. Kızılmış, kendilerine kızılmış. Kur'an'da, Fatiha Suresi'nde geçtiği gibi. Gayrül mağdube aleyhim. Bizi ee, üzerlerine bu edilmişlerin kızılmış kız, kızmış ol, olunanların kızılmış olunanların yoluna değil diyor Allah burada. Yani bunlar bildiler ama ibadetten yüz çevirdiler, Allah'a itaatten kibirlendiler, şehvetlerine uydular, nefislerine e, nefislerine kendi nefislerini ilah edindiler ve dünyalarıyla meşgul olmaktan vesaire dinlerini terk ettiler vesaire Hristiyanlar bunların zıttına mukabil olarak ne yaptı tam Hristiyanlar bunların mukabil olarak ne yaptılar bilmeden ibadet ettiler cehalet üzerine ibadet ettiler Yahudiler bildiler ibadet etmediler Hristiyanlar ibadet ettiler ama cehaletçe bilmeden ibadet ettiler onlar da daallün vasfını aldılar dalalete sapmışlar dalalete ermişler dalalet olmuşlar vasfını aldılar yani Allah Azze ve Celle'nin delil olarak indirmediği şeylerle ibadet ettiler aynı işte Allah'ın Kur'an'da diyor kendilerini ort ortaya ne yapıyorlar ruhbanlık koyuyorlar ya Allah diyor ki işte onların bu ruhbanlığına gelince diyor biz onu üzerlerine farz kılmadık diyor Allah bak ne haber cehalet üzerine ibadet ediyorlar bir şeyleri bidat olarak ortaya koyuyorlar onunla ibadet ediyorlar işte ancak tabi bunlar Allah'ın rızasını kazanmak için e, onu ortaya koyuyorlar. Ama zaten sonunda da gereği gibi ne ne oluyor? Gereği gibi buna da riayet edemiyorlar zaten. Ehli sünnet ise, İslam akidesi ise tam bunların ortasında. Ne yaptılar? Hem Allah'ın şeriatını bildiler hem de bu bildiklerini ne yaptılar? İbadet ettiler. Yani ne cahil olup, ne cahil olarak amel ettiler ne de bilerek ameli terk ettiler. İkisi de yok. Tam bunların arasında ortadır. Şimdi e, dikkat edecek olursak buraya kadar hep neyi anlattık? İslam dininin, İslam akidesinin diğer dinler veya diğer ümmetler arasındaki vasatiyetini anlattık. Şimdi şurada şunu da söylememiz münasip olacak otomatik olarak. Nedir o? İslam dininin diğer ümmetler arasında, diğer dinler arasındaki vasatiyeti buraya geçtik. Bir de İslam içinde, İslam adı altında fırkalara bölünmüş cemaatler, gruplar, taifelerin, taifeler var. Bunların arasındaki ehli sünnet olan, ehli sünnet taifesinin bunların arasındaki vasatiyeti nedir? Burası da ayrı bir konu. Şimdi ilk konu neydi? neydi? İslam akidesinin, İslam dininin diğer ümmet arasındaki vasatiyeti. Şimdi ise ehli sünnetin diğer İslam adı altındaki fırkaların arasındaki vasatiyeti. Şimdi Allah e, şey Nebi Sallallahu Aleyhi ve ne, ne buyuruyor? Diyor ki hayrun nasi kar hayrun e, kar, En hayırlı dönem benim dönemimdir. Ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler. Şimdi o zaman demek ki bu ümmetler arasında ne varmış? En hayırlı yani şey bu tayfeler arasında ne varmış? En hayırlı taife varmış. Tamam mı? O zaman bu hayırlı taife, vasat olan tayfa olacak. Tamam mı? Şimdi bu vasat taife bu vasat taife e biz ne diyoruz? Onun bir sürü isimlerini verdik. ehli Sünnet, ehli Hadis. Değil mi? Ee, bir sürü isim verdik. Selefi. Değil mi? Bir sürü isim verdik. Hatta bu isimlerden bir tanesi fırkat Naciye diyebilir, Tamam mı? ehl Sünnet, Vel-Cemaat bir sürü isimleri var. İşte bu taifenin, hak olan bu taifenin diğer bidat ehli taifeler arasındaki vas vasatiyeti nedir? Mesela buna birçok yönden örnek verebiliriz. Mesela en başta gelenlerden bir tanesi İsim sıfatlar noktasında vasat olması. Ehli sünnet diğer fırkalara göre isim sıfat arasında vasattır. Mesela kimler arasında vasattır? Taatil ehli ile teşbih ehli arasında vasattır. Yani Allah'ın sıfatlarını iptal edenler ile Allah'ın sıfatlarını kabul edip mahlukatlara benzetenler arasında vasattır. Mesela taatil ehli ne yapmıştır? Demiştir ki Allah'ın sıfatları yoktur. Kimileri demiş ki sıfatlarının bir kısmı vardır bir kısmı yoktur. Kimi demiş ki sadece isimleri vardır sıfatları yoktur. Kimi demiş ki ne ismi vardır ne sıfatı yoktur vesaire. Bunları sefer, Seferiniye Akides'in ilk başlarında bir söylemiştik. Tamam. Bunlar taatil ehli. Teşbih ehli de ne? İşte Allah'ın e, sıfatlarını, mahlukatın sıfatlarına benzetenler. Allah'ın sıfatlarını, mahlukatın sıfatlarına benzetenler. ehl sünnet işte bu tatil ehliyle teşbih ehli arasında vasattır. Vasat bir taifedir. Biz size vasat bir ümmet kıldık. Aha işte bu. Vasat bir taifedir. Yani ne? Ne bu tatil ehli gibi Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler, isimlerini iptal ettiler ne de bu teşbih ehli gibi kabul ettikten sonra mahlukata benzettiler. Bilakis ne dediler? Dediler ki ey tatil ehli biz sizin gibi Allah'ın isimlerini, sıfatlarını iptal etmiyoruz. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da kendisine isim ve sıfat izah etmiştir. Mesela ne gibi? Demiştir ki, En güzel isimler Allah'ındır. Bak kendisine isim izah etmiş. Yine Allah diyor ki, İki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan seni nedir ey İblis? Kendisine sıfat izah etmiştir. O yüzden demiştir ki tahtil ne, Ey tahtil ehli biz sizin gibi, Demiyoruz. Çünkü Allah kendisine isim ve sıfat izah etmiştir. Sonra teşbih heline yönelmiştir. Demiştir ki ey teşbih eli, biz de sizin gibi ispat ediyoruz ama sonucu sonucu sizin gibi söylemiyoruz. Kimseye benzetmiyoruz maklukate. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da demiştir ki leyse ke şey şeyun. Onun hiçbir benzeri yoktur. Bak devam et ayeti. Ayetin devamı çok müthiş. Yani Allah'ın belagatının ne kadar mükemmel olduğu. Allah diyor ki leyse kemi lihi şeyun onun hiç benzeri yoktur ve huves semiul basir. O görendir, işitendir ve görendir. Bak sonunda da iki tane sıfat izafe ediyor. Demek ki Allah'ın sonunda iki sıfat izafe ed ediyor. Ve aynı cümle içinde de benzeri yok, benzerim yok diyorsa demek ki sıfat sıfatın olması benzerliğin olmasını gerektirmiyormuş. Bu insanların dediği gibi. Tamam? O yüzden işte Bunların alimlerinden ne işte Hamedani gibi ta'atil ehlinin alimlerinden veya Kadir Abdülcebbar gibi bu ta'atil ehli alim, alimlerinin menheçlerinden uzaktır ehli sünnet. Veya işte e, teşbih ehlinden olan yani müşebbih olan kerramiyelerin, kerramiyelerden, hişamiyelerden. Mesela Hişamiye'nin Hişami liderleri kimdir? Hişamiye fırkasının lideri kimdir? Hişami bunu salimul cevaliki. Budur mesela teşbihi ortaya koyanlardan bir tanesi veya işte e, Davud e, el-Jowarbi gibi. Veya bunların benzeri gibi. Bunlar da teşbih elen âlimleridir. Bunların bütün bunların ortaya koyduğu menheçten el sünnet beridir. Bunların arasında yer alıyor. Yine ehli sünnet vel cemaat kader babında da vasat bir fırkadır. Vasat bir taifedir ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat kader mevzusunda vasat bir fırkadır. Kimin arasında, kimlerin arasında vasat bir fırkadır. Cebriye ile kaderiye arasında vasat bir fırkadır. Eylü sünnet Allah'ın kaderine inanır ve der ki Allah kaderi ezelde takdir etmiştir ve onun vuku bulacağını bilir ve hangi mekanda, hangi zamanda nasıl vuku bulacağını hepsini bilir Allah azze ve celle. Ve hangi sıfatlar, hangi maksus kılınmış sıfatlar üzerine olacağını da bilir. Ve bu Bildiği şekil üzerine bulunan hepsi vuku bulur. Çünkü bunları zaten takdir eden Allah azze ve celle. Aynı Cibril hadisinde geçtiği gibi. Ne diyordu? Ve tu'minu bil kaderi hayrihi ve şerrihi. İmana inanırken ve kadere hayrına ve şerrine iman etmendir diyor. Ve bir insan biz diyoruz ki bir insan ehli kader mevusunda, ehli sünnet mennesinde olması için veya ehli sünnet gibi inanması için kaderin 4 mertebesine inanması gerekir. Dört mertebesine. Birincisi, ilk mertebe Allah bilir. Yani Allah Azze ve Celle bir şey olmadan önce onu bilir. Bu birinci mertebedir. Kaderin birinci mertebesi. İkinci mertebesi onu yazar. Üçüncü mertebesi onu diler. Dördüncü mertebesi onu yaratır. Şimdi Allah bu yeri göğü yaratmadan, hiçbir şey yaratmadan önce neleri yaratacağını, nelerin olacağını hepsini biliyordu nelerin vuku bulacağını hepsini biliyordu. O yüzden ilk mertebe ilimdir. Değil mi? İlk mertebe ne? İlimdir. Sonra Allah bunu bildikten sonra ne yaptı? Bunu yazdı. Ne diyor? Delil. Hadiste ne diyor? Allah kulların e, kaderlerini e, nasıldı hadis? Kulların kallahu makadirel ibadi veya makadirel halkı makadirel semavati vel ardı kable en yakulu Şahıallah, خالق Allahم مقادیر الیباد قبل ان يخلق Allah kulların kaderini yeri göğü yaratmadan elli bin sene önce yazmıştır. Görüyor musun? elli bin sene önce yazmıştır. O zaman ikinci ikinci kısmı ne? Yazma. Bu yazma ne zaman oluyor? Allah yeri göğü yaratmadan önce, mahlukatları yaratmadan önce elli bin sene. Yaratmadan 50 bin sene önce Allah azze ve celle bunu yazıyor. Sonra Allah azze ve celle ne yapıyor? Bir şey yaratmak istediği zaman onu diliyor. Delil: İza erade şeyen en, en yekul lehu kun fe yakun. Bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, o da olur. Demek ki yaratmadan önce de ne var? Dilemesi var. Sonra onu ne yapar? Yaratır. Delil demin okuduğum ayet. Ona ol der, o da olur. Tamam. O zaman bu dört mertebe ve bu dört mertebe sırasıyladır. Önce Allah'ın ilmi vardı, hiçbir şey yokken. Sonra Allah bunu yarattı. Ha? Şey, e, pardon. E, Allah bunu yazdı. Sonra Allah olmasını diledi. Sonra oldurdu. Yani yarattı. Tamam, bunların hepsinin aslarda mevcut saydikte zaten. Ama bunları, bunlara el, bunlara eden kimler var dedi? Kaderiye. Başka? Cebriye. Mesela kaderiyeyi temsil eden muteziledir. Tamam mutezile ee, kader mevzusunda kaderiye'dir. Yani kaderiye dediğimiz zaman akla mutezile gelir. Tamam mı? Mutezile gelir. Çünkü onlar özellikle temsil ediyorlar. Ne yaptılar bunlar? Kaderi ispatta dalalete düştüler. Allah Azze ve Celle'nin kullarının fiillerini yaratmayı, yaratmasını nef Şimdi biz diyoruz ki kulların fiillerini kim yaratır? Allah yaratır. İşte bunlar Allah'ın fiillerini, şey kullarının fiillerini yaratmasını nefret ettiler. Halbuki kulların fiillerini de yaratan, her şey yaratan nedir? Allah. Dediler ki Allah, kulların fiillerinin aynını yaratmaya kadir değildir. Yaratmaz. Bilakis kullar kendi fiillerini yaratırlar. Kullar kendi fiillerini yaratırlar. Kullara yani tabiri caizse Allah gibi bir yaratma Sıfatı verdiler. Peki bununla bizim saydığımız dört mertebeden hangisini inkar etmiş oldular? Yaratma. Değil mi? Biz dört mertebe saydık. Bir bilme, iki yazma, üç dileme, dört yaratma. Hepsini delillendirdik. Bunlar Allah kendi kullarının fiillerini yaratmaz, yaratamaz dedikleri zaman bu mertebelerden hangisinin inkar ettiler? Dördüncü mertebe. O da yaratma mertebesini. Cebriye'ye gelince bunlar da tam tersi mutezili olarak kaderi ispatta aşırıya gittiler. Ve kulun kendi fiillerindeki mesul, e, mesuliyeti nefret ettiler. Yani sanki kul kendi fiillerinden mesuldi. Neden? Çünkü kulun kendi fiilinin işlemesinde hiçbir tasarrufı yok. Aynı şeye benzer kul diyorlar. İşte herhangi bir ağaç yaprağının rüzgar esmesi sonucu ağaçtan düşmesi ve o rüzgarın o yaprağı dilediği yöne savurmasına benzer. Yani o yaprağın hiçbir dilemesi var mı? Ben sağ gideyim, sola gideyim, geriye gideyim hiçbir şey var mı? Tamamıyla onu sağa sola götüren ne? Rüzgar. E diyorlar ki aynı kullar da bu şekilde. Kulun hiçbir dilemesi yok. Tamamıyla zina ederken onu zinaya götüren Allah. İçki içmeyi dilerken onun içki içmesini, onun içkiye götüren Allah. Tamamıyla o yaprağa benzer okul. Hiçbir dilemesi yoktur, hiçbir. Halbuki bak, hiç delile gelmesen bile bu hissen bile, mantıken yani hissen bile ne kadar batıl değil mi? Neden ne kadar batıl? Çünkü hepimiz kendi nefislerimizde biliyoruz ki bir şey yaptığımız zaman dileme sıfatı olduğum yani dileme sıfatımızın olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Dileme sıfatını hissediyoruz biz. Yani namaz kılarken dileyerek kalkıp kılmıyor musun mesela? Veya zine eden dilediğini bilmiyor mu? <gülüyor> yemek yerken sen elini kaldırmayı, o kaşığı tabağa batırmayı, o tabaktan bir kaşık yemek almıyor. Bunlar hepsini sen dileyerek yaptığını hissetmiyor musun? Bu kadar batıl yani bunların söylediği. Ve bunlar diyorlar ki, hiç kimsenin kendi hakiki olarak fiili yoktur hiçbir mahlukat. Hakiki olarak işlediği bir fiil yoktur. Bilakis o, o fiilleri işleyen Allah'tır. Ha, buna getiriyorlar. Ancak diyorlar <gülüyor> bir insan bir fiil yaptığı zaman mesela Ahmet namaz kıldı dediğin zaman bak namazı Ahmet'e nispet edersin. Bunu cümle olarak söyleriz diyorlar. Ama bu mecazdır diyorlar. Yani fiillerin kullara nispeti mecazdır. Yani mesela bir, bir, bir Cebriye'ye desen ki bu adam ne yapıyor? Mesela namaz kılan bir adamı söyle de ki bu adam ne yapıyor? Sana der ki namaz kılıyor. E sen dedin ki bak namaz kılma fiilini adama nispet ettin. Der ki tamam ben nispet ediyorum ama hakiki olarak değil mecaz olarak. Bu kadar saçmalıyorlar yani. Aynı e, şuna benzer diyorlar. Yaprak hareket etti. Halbuki yaprak kendi mi hareket etti? Bak şimdi hareket etme fiilini kime verdim ben? Yaprağa. Peki yaprak kendi mi hareket etti? Yoksa bir şeyler mi onu hareket ettirdi? Bir şeyler. O zaman yaprak hareket etti nasıl mecazsa kul da fiil işledi öyle mecazdır diyorlar. Halbuki bunlar yaprağı yapra, meşiyeti olan bir insana benzettiler. Halbuki Allah kullara ne, ne sıfatı verdi? Meşiyet sıfatı. Dileyen küfretsin, dileyen iman etsin. Bak şimdi Allah demek ki kullara dileme sıfatı verdi. Ne yapacağız? Değil mi? Sizden kim isterse mustakim yol üzerine olsun diye Allah. Femen şâ eminkum en yestaqim. Sizden kim isterse doğru yol üzerinde bulunsun. Bak kula mahluk e, e, kula dileme sıfatı verdi. Mesela diyelim ki bak e, şöyle e, örneklendireyim ki şu an bak şu perdeyi görüyorsun değil mi? Şu perde şu an ne oluyor? Sallanıyor kendi kendine. Dokunuyor muyuz biz? Şimdi Türkçe olarak ben bunu nasıl kullanırım? Derim ki perde kıbır diyor. Değil mi? Şimdi kıpırdama filini kime nispet ettim? Perde. Aslında kıpırdayan perde mi yoksa onu kıpırdatan bir şey mi var? Var, var. şu an işte şu, e, şu pencereden gelen hafif rüzgar değil mi? O zaman ben perde diyor derken kıpırdama fiilini perdeye nispet ettim ama mecaz olarak. Aslen o kıpırdayan o, o kıpırdatılandır rüzgar tarafından. İşte aynı kullar da böyle. Kullar fiil işlerken diyorlar aslında... Biz fiili kula nispet ederiz. Namaz kılan Ahmet deriz. Zina eden e, Ahmet deriz. Mesela e, yemek yiyen Ali deriz. Koşan e, Murat deriz. Tamam mı? Ama halbuki onların, e, halbuki koşan o değildir. Yürüyen o değildir. Yemek yiyen o değildir. Bilakis aynı işte o rüzgar nasıl bu perdeyi hareket ettiriyorsa Allah da kulları öyle hareket ettiriyor. Kulun hiçbir dilemesi yok. Nasıl şimdi bu perdenin dilemesi var mı? Hadi bu perde bu rüzgara mani olsun dileyerek de hareket etmesin. Var mı perdenin his şu an müşahede olarak hisse olarak böyle bir dilemesi? Yok. Onu kıvırdatan ama biz cümlede kullanırken perde kıvırdadı diyoruz. Halbuki kıvırdayan perde değil. İşte diyorlar ki bunlar işte aynı böyledir kullarda. Bize diyorlar ki bu yani bu cebriye. Siz nasıl perde kıvırdadı derken aslında kıvırdayanın perde olmadığını onu kıpırdatan bir şeyler olduğunu söylüyorsanız, biz de aynı kullar için bunu söylüyoruz diyorlar. Yani bunlar akıllı insanları veya dileme sahibi olan insanları akılsız, cansız bir perdeye benzetiyorlar. Bu kadar batıl. Diyorlar ki biz ağaç hareket etti deriz. Hareket sıfatını ağaca veririz. Halbuki hareket eden ağaç mı? Eğer hareket eden ağaç olsa hadi rüzgar estiği zaman hiç oynamasın. Biz de diyoruz ki peki rüzgar estiği zaman mesela hafif bir rüzgar estiği zaman ben neden yolun ortasında durabilirim hiç sallanmadı? Ağaç neden dur E Çünkü neden? Ağaç tabii ki duramayacak. Çünkü ağaçın dileme, durmayı dileme diye bir sıfatı yok. Ama Allah mahlukatlara dileme sıfatı vermiş. Bunu ayıramıyorlar. Değil mi? Bunu ayıramıyorlar. O yüzden bunların iki görüşü olarak özet. Mutezile diyor ki, yani kaderiyeler diyor ki, yaratma kulların kendi yaratmasıdır. Cebriye de onların zıttına diyor ki, hayır, fiil Allah'ın fiilidir. Tamam? Yani ben bir fiil yapıyorum, Mutezile'ye göre o yaptığım fiili yaratan benim. Yani Allah'ın hiçbir tasarrufu yok. Tamam, ben kendi fiilimin Allah'ın yaratmasının manası dışındaki diğer yaratma manasıyla ben yapanım fiili, işleyen benim tamam mı? Ama ben işlerken bu işlediğimi yaratan kim? Allah biz ehli sünnet olarak böyle deriz Cebriye ise ne, ne diyor? Hayır senin fiilin sen yaratmamışsındır bilakis senin fiilin Allah'ın kendi fiilidir. Allah yapmıştır onu sanki haşa ehl sünnet de tam bunların işte arasında ehl-i sünnet ne? tam bunların arasında kula bir zat mesuliyet vermiştir çünkü fiilini işleyen kimdir? delil Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnne's-sem'a vel kana Göz, kalp, kulak. Bunların hepsine Mesuldür diyor. Ne yapacağız? Cebreye, cebreye red diye bu ne yapacağız? Şimdi bu perdeye diyeceğiz ki perde işte kulak, göz, senin kalbin hep sorumludur bir seni hareket ettirme mesela. Bu alakası yok. Perdeyle mahlukatın neyini kıyaslıyorsun. İşte nasıl perdenin hareket etmesini mecaz diyorsak kulların hareket etmesine de fiil işlemesine de mecaz deriz. Asıl olan yapan Allah'tır. O yüzden diyoruz ki kulla kaim olan şey fiilidir. Hareketidir, o fiili kazanmasıdır veya sukun, bulan, e, sukun halde yani durgun halde bulunması. Yani namaz kılan odur, kalkan odur, oturan odur hakiki bir şekilde mecaz şekilde değil. Allah Azze ve Celle ile kaim olan nedir? Onu takdir etmesidir, onu dilemesidir, yaratmasıdır. Bak şimdi, namazı düşünelim örnek. Namaz kılıyorum ben. Bu namazı kılan kimim? Benim. Namazda rukiye giden kimim? Ben. Otururken oturma fiilini namazda işleyen kim? Ben. Hakiki olarak. Tamam mı? Kılan Ahmet. Kılarken rukiye eden Ahmet, oturan Ahmet, kalkan Ahmet, selam veren Ahmet. Tamam mı? Ama bu namaz kılmasını yaratan, oturmasını yaratan, rükü etmesini yaratan, selam vermesini yaratan Allah. Allah kullara da dilemeyi vermiş, kendisinin de dilemesini söylemiş. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bak şimdi, kula da dileme vermiş, kendisine de dileme vermiş. Biz diliyoruz, bir fiil işliyoruz. Bizim dilememiz bizim için hakiki. Allah da bizim bu dilememizi yaratıyor. Ve me’teşaouna illa yani inşallah Rabbul Alemin siz dilemeden Allah Allah dilemeden siz bir şey dilemez demek ki bizim dileme sıfatımız var o zaman biz bundan da mesuluz Allahın Kur’an’da dediği gibi inna sammu albasara barifada kullu ulaiki kenanhum esule göz kulak hepsi bundan ne kalp hepsi bundan ne sorumlu Allah Kur’an’da ne diyor şimdi bu Allah Kur’an’da ne diyor vallahu kala kaku mu me’te’amelon Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı ne yapacağız? Mutezile ne diyordu? Mutezile'ye göre bizim işlediğimiz fiilleri kim yarattı? Kendimiz yarattık. Değil mi? E peki Allah ne diyor? Saffat suresine bak. Allah ne diyor? ve <gülüyor> Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Firavun bensin Rabbinizim derken o Rabbinizim derken lafzını Allah yarattı. Ama Firavun diledi. Bir tane tesavvuşu kabirin önünde secde ederken onun secde etmesini Allah yarattı. Ama o secde etmeyi diledi. İşte dilediği için sorumlu ondan. Delil: İnnesem'a vel <gülüyor> fuada vel kullu ulaike kana anhum mes'ule. Kulak, göz hepsi bundan sorumlu. Çünkü sen diliyorsun. Ve men ve men şaa minkum Sizden kim dilerse mustakim üzerine olsun. Bak, dilen sıfatı veriyor. Lemazağu allahu Allah kulubuhum. Onlar eee kaymağa gittiğinde, dalalete gittiğinde Allah da onların kalplerini kaydırdı. Bak, onlar dalalete gidiyor. Allah da onu yaratıyor. Tamam. Bugün bir insanın, atıyorum bir peygamberi öldürmesi, yani geçmişte bir Yahudinin bir peygamberin öldürmesini bile Allah yaratmıştır. Ama onu öldürürken dilemiştir onu. Tamam? O onu öldürürken nedir? Dilemiştir. Ne diyor Allah? Vallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah sizi ve yaptıklarınızı da yaratmıştır. Demek ki Allah hem bizi yaratmış hem de ne yaptıklarımızı yaratmış. Ha, o zaman demek ki yaptıklarımızı Muhtesilin dediği gibi biz yaratmamışız. Allah nasıl ki kullarını yaratmışsa fiillerini de yaratmıştır. Allah başka başka ayette ne diyor? Allah kalicukul kalicukulli şey. Her şeyin yaratıcısıdır her şeyin hiçbir şey istisna var mı bundan? Her şeyin yaratıcısıdır. Yine ehli sünnetin diğer fırkalar arasında vasat oluşu. Mesela va'd ve va'id naslarında ehli sünnet vasattır. Va'd yani müjdeyle alakalı gelen lafızlar var, naslar var. Veya tam tersi olarak va'id dediğimiz tehdit, uyarı içeren naslar var. Şimdi bazı naslar var ki bu naslar tamamıyla müjde içeriyor. Tamam mı? Bazı naslar da var ki tamamıyla uyarı, tehdit içeriyor. Tamam mı? Bunları taraf edinen kimler? İşte hariciler veya vaidiye dediğimiz hariciler, mutezileler vesaire. Tam da onların zıtı olarak mürciyeler. Hariciler, işte mutezileler vaid naslarını almışlardır. Yani tehdit, azar, uyarı içeren nasları itibar almışlardır. Mürciye de müjde verici nasları itibar almışlardır. İkisi de bu yolda sapıtmıştır. Ehli sünnet ise tam arasında. Mesela, e, Mutezileler mesela şey, mesela Mürci'el. Mesela şu ayete itibar alıyorlar. Mesela müjdeyle alakalı şu tip şu tip nasları. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? "Kul ya ibadiyellezine asafu ala anfusihim la taqnutu min rahmeti min rahmetillah." Deki Ey nefislerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden tamam mı Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah'a yağfir <gülüyor> zunube cemiyen Allah bütün günahları topluca bağışlar. Allah toplu olarak günahları bağışlar. İnnehu huvel rahim. o gafurdur rahimdir. Yine mesela hadiste mesela ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. E, e Ebiser Ebiser e ne diyor? Ma min abdin qala la ilahe illallah thumma mata ala zalik illa dakhala'l cenneh. Yani hangi kul olursa olsun, hiçbir herhangi bir kul la ilahe illallah derdi. Sonra bunun üzerine ölürse cennete girer. Bak hep bu müjdeci lafları almışlar. Herkesi cennete sokmuşlar. La ilahe illallah kim diyor? Herkesi cennete sokmuşlar. Sabah akşam e, alnını bir defa secdeye koymayan dahi. Hayatında oruç yok, zekat yok, haç yok, İslam şiarların hepsini terk etmiyor. Direkt cennete. Haram, zina ediyor, içki içiyor direkt. Çünkü neden? Müjde naslarına itibar almışlar. Şeyler de tam tersi. Hariciler, mutezileler tam tersi. Mesela Allah Kur'an'a ne diyor? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ cehenneme khalidan fiha ve gazabullahu aleyhi ve la'anehu ve adda lehu azim. Kim bir mümini e, dileyerek kasten yani öldürürse için e, cezası cehennemdir. Orada uzun süre kalacaktır. Burada halidene orada ebedi kalacaklar diyor. Nerede ebedi kalacaklar? Ebedi kalacak diye tercüme ediyor şu. Nerede? Bu tam mutahakkik değil. Orada ebedi kalacak. Sonra insanların zihninde şüphe oluyor. Hadi diyoruz ki hulud muksit tavil demek. Ne yapacağız? Ayette geçen haliden insanların ebedi olarak anladığını ben miksit, el muksit tavil diyorum. Uzun süre kalma. Ne olacak? Yok diyorsan lugatta buyur gel. Lugat'ı oturalım konuşalım. Sen cümleyi siyak sibakından koparırsan batıl. Siyak sibak manayı tayin eder. Ala kulihal. Allah onlara kızmıştır ve lanet etmiştir ve onlara acı bir azim bir azap hazırlamıştır diyor Allah işte hariciler tutmuşlar bu e, nasları almışlar halbuki ibadetin iki şeyi var korku ve ümit İbadetin rüknüdür tamam mı havf ve raca yani korkmak ve ummak hariciler korku kısmını almış mürciyeler gitmiş kimi almış ümit kısmını almışlar. Ehli sünnet ise tam arada. Demişlerdir ki bu vaid nasları da hak, müjde nasları da hak. Ancak hak edene hak. Tamam? Nasları topladığın zaman, nasları topladığın zaman ne, hariclerin dediği gibi her günah işleyen direkt ebedi cehenneme büyük günah ne de Mürciyenin dediği gibi ne yaparsan yap direk cenneti. Bunların arasında vasattır. Ehli sünnet vel cemaat. Yine ehli sünnetin diğer taifeler arasında, fırkalar arasında vasat olduğu nokta esma ve ahkam. El esma vel ahkam ile alakalı şeylerdir. Yani isimlendirme. Mesela şimdi Naslarda geçen mümin, müslim, kafir ve fasık isimleri var. Değil mi? Hı? Yani kafir, müşrik, annesi Mümin, müslim, kafir ve fasık isimleri var. Değil mi? İşte bu isimleri birlerine vermede ehli sünnet yine vasattır. Kimle? Mürciye ile vaidiyye arasında. Yani İslam'daki taifeler ifrat, tefrite gitmişler. Birisi sağ, birisi sol. Tam zıttı olarak gitmişler bu yolda. Kim bu isimleri verirken birilerine Ehl-i tam bunların arasındadır. Kimin arasında? vaidiyelerle mürciyeler arasında vasattır Ehl-i Sünnet. yani hariciler, muteziler vesaire Bunlar ne yaptılar? Günah işleyenlerin dünyadaki ismine ne dediler? Hı? İman isminin ondan ne yaptılar? Kal kaldırdılar. Ne ismi verdiler? Kafir. Büyük günah işleyenlere ne ismi verdiler? Kafir. Veya ee, i̇şte onların diğer bir grubu. Bunlara kafir diyen hariciler. Mutezileler ne dediler? İşte el menziletu beynel menzileti. Yani o ne kafirdir ne de mümin. Anladın mı? Ne kafirdir ne mümin. Şimdi isim verdiler. Bunlar değiller. Ne ismi verdiler? Büyük günah işleyenleri. Vaidiyeler iki grup. Bir hariciler bir mutezileler. Hariciler dediler ki kafirdir. Mutezileler de dediler ki el menziletü beynel menzileteyn. İki menzile arasında bir menzilededir. Yani ne kafirdir ne de mümindir. Tamam mı? Mürciye tam zıttı olarak yani veya cehmiye. Tamam çünkü cehmiye, mürciyelik aslında cehmiyelikten gelmiştir. Ama sonradan fukahlık, mürciye vesaire o ayrı bir mevzu. Onlar ne dediler? Büyük günah işleyenlere. Dediler ki imanı tam kamil olandır. Bak şimdi tam birbirine zıt. Büyük günah işleyenlere hariciler ne dedi? kafir veya haricilerin haricilere yakın olan da yakın olan eee Mutezileler ne dedi? El menziletu beyne'l menzile ne mümin ne kafir. Şimdi bunlar bir grup. Onlara tam zıt olarak büyük günah işleyenlere veya çok günah işleyenlere, günahhta ısrar edenlere mürciyeler ne dedi? İmanı kamil olan tam zıttı. Çünkü neden? Onlara göre iman sadece ne? Kalpte. Halbuki iman sadece kalp mi? Kalple tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amel etmektir iman. Tamam mı? Onlar bundan dolayı ne yaptılar? Büyük günah kamil mümin dediler. Onlar kafir dedi, mürceler de kamil mümin dedi tam zıttın. Dediler ki e, imanla beraber masiyet, günah bir zarar vermez. Diyorlar ki yani nasıl ki küfür işleyen bir insana itaat etmesi bir fayda vermeyecekse, tamam mı? İman eden bir insana da masiyet zarar vermez diyorlar. Ama ehli sünnet vel cemaat. Ne dedi? Dediler ki o mümindir, o büyük güneşliyen. Ama aynı aynı zamanda da o fıskından dolayı fasıktır. Tamam mı? Dediler ki mümin ve fasık. Neden? Çünkü o adam mümin. Dinden çıktı mı? Büyük güneşliyerek çıkmadı. Ama fasıklık işledi mi? İşledi. O yüzden ne isim verdiler? Dediler ki mu'minun bi imanihi fasikun bi kibrihatihi tam bu iki fırkanın arasında. Dediler ki imanıyla mümin işlediği büyük günahla da fasiktir. Burayı çok iyi yakala. Bu cümleyi yaz. Bu cümleyi birçok itikat kitabında görürsün. Bu çok önemli bir cümle. Mu'minun bi imanihi fasikun bi kebiratihi. Yaz onu. Mu'minun bi imanihi fasikun bi kebiratihi. İmanı ile içinde bulunduğu imanı ile çünkü davadan büyük günah direk dinden çıkmadı. İmanı ile mümindir. İşlediği büyük günah sebebiyle de fasıktır. O zaman onda ona hem mümin dersin imandan dolayı hem de fasık dersin. Ama mümin derken de kamil mümini kastetmezsin. İmanı makus olan mümini kastetmezsin. Çünkü bir insan diyelim ki hiçbir şirki yok tevhid üzere ama zina yaptı. Şimdi bu insana biz mümin demeyecek miyiz? Diyeceğiz. Peki, kamil bir mümmi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Peki, kafir diyecek miyiz? Demeyeceğiz. Peki, fasık diyecek miyiz? E, diyeceğiz tabii. E, fasık yaptı adam. Tamam, ehl-i sünnet ne yaptı? Tam bunların arasında vasat bir ümmet. Yani ne onlardan iman ismini, yani bu büyük günah işleyen kişiden, ne bu büyük günah işleyen kişiden iman ismini külli olarak nefret ettiler, külli olarak ondan aldılar, ne de ona kamil iman vasfını verdiler. Bak tekrarlıyorum burası önemli. Ne bu kişiye bu büyük günahlayanı. Ne bu büyük günahlayandan bütün olarak külliy olarak imanın hepsini ondan kaldırdılar, nefyettiler ne de ona kamil iman kamil iman vasfını verdiler. Bilakis dediler ki müminun bir iman hifasukun bi kebireti. İmanı ile mümin büyük günah sebebiyle de fasıktır. Mesela biz bir müminde hem sevgi hem de buz birleşebilir, değil mi? Mesela bir insan içki içiyor veya zina yapıyor, bu insana, bu insanda biz Müslüman olarak iki sevgimiz birden birleşmesi lazım. şey, hem sevgimiz ve hem de buzumuz birleşmesi lazım. İmanını severiz, mümin olduğunu severiz, ama işlediği fıska buz ederiz. Allah Kuranda savaşan taifelere ne isim isim veriyor? Ve in taifatan minel mu'minin iqtatelu fa aslihu beynehuma. Eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa. Şimdi bunlar savaşarak birbirlerini öldürerek büyük günah işlediler, değil mi? Ne isim verdi Allah bunlara? He? Fasık ismini verdiler. So e, yok. Fasık değil, nereden çıkardın? Hayır, hayır. Ayetin Ayetin siyahında, şu anki Ayetin siyahında. O in taifetani minel Müminlerden iki taife savaşırlarsa ne diyor? Aralarını bulun. Bu savaşan taifeye ne ismi verdi Allah? Mümin ismini verdi. Bunları imandan çıkardı mı? Bu şeyin dediği gibi. Hı? Sonra da Allah ne diyor? Onlardan birisi birisine zulmederse bak bir de bakı ismini verdi onlara. Görüyor musun? Hem Allah mümin dedi hem de bagi ismini verdi onlara. Aşırıya giden, saldırgan olan. Büyük hataya düşmüş olan. Bak şimdi dedik ki esma ve ahkem bu esma ile alakalıydı. Yani isimlerle alakalıydı. Dünyada verilen isimler. Peki ahiretteki durum olarak ahiretteki durum olarak baktığımızda şimdi bu vaidiyye kaç ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu. Diyordu ki hariciler ve mutezileler Şimdi dünyadaki ismi hariciler ne verdi? Büyük günah işleyenlerin? Kafir. Peki mutezile? Ne kafir ne mümin. Yani diğer bir tabirle el menziletü beynel menziletin. İki yol arasında bir yol. İki yoldan maksat yani küfür ve iman yolu arasında bir yol. Dediler. Bu dünyadaki ismi. O zaman dünyadaki ismi... Is, şimdi vaidiler iki e, fırka dedi ki aralarında. Bu iki fırka kendi arasında... Dünyada biz bu büyük günah işleyenlere ne isim verelim konusunda aralarında ihtilaf ettiler mi? Ettiler. Hariciler dediler ki kafir. Mutezileler dediler ki el menziletu beynel menziletin. Peki dünyada, bu dünyadaki ihtilafları peki ahiretteki sonuç noktasında ihtilaf ettiler mi? Etmediler. Hariciler dedi ki bu büyük günah işleyenler ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Mutezile de dedi ki evet ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Dünyadaki isimlendirme de. İşte mümin mi diyeceğiz, kafir mi diyeceğiz, fasık mı diyeceğiz? Bu isimde aralarında hediyeler ne yaptı? Ayrılığa düştüler. Ama ahiretteki konumlarında, bu büyük günah işleyenlerin ahiretteki konumlarında ihtilaf etmediler. İttifak ettiler aralarında. Mutezile de dedi ki büyük günah işleyen ebedi cehennemdedir. Şeyler de ne dediler hariciler? Ebedi cehennemdedir. Tamam. Burayı anlayalım. Ancak ehli sünnet vel cemaat ne demiştir? Elçinet vel cemaat diyor ki büyük günah işleyenlerin hükmü ahirette. Böyle insanların azap edilmesinden korkulur. Ancak rahmetin onlara, onlara rahmet edileceği de umulur. Yani azap görmemeleri de umulur. Kim Allah azze ve celle tövbe etmeden günahlarda ısrar ederek büyük günah işleyerek ölürse tövbe etmeden bunun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnallâhe la yagfiru en yuşreke bihi ve yagfiru mâdûne zâlike limen yeşe. Kim? Kim? Allah, şey Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ve bunun dışındakilerini diye tercüme ediyorlar. Bu da yanlış. Şöyle tercüme ediyorlar. Hemen hemen bütün meallerde bu ittifakken var sanırım. Ben hiç farklı bir meal hatırlamıyorum ama. Şöyle te te tercüme ediyorlar. Diyorlar ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki her şeyi dilediğine bağışlar. Halbuki öyle bir tercüme yoktur. Öyle bir şey yok. Bunun doğru tercümesi Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Şirkten daha alt derecede olanları dilediğine bağışlar. Çünkü neden? Şimdi Allah şirki bağışlamaz da şirk dışındaki her şeyi bağışlar. Küfürü bağışlar mı Allah? E, Küfrü de bağışlamaz Allah. E sen şirk dışındaki her şeyi bağışlar dediğin zaman hayda bir insan şimdi diyelim ki Resul'e Resul e küfür etti. Allah'a küfür etti. Bu adam şirk koştu mu? Ne yaptı bu adam? Küfür etti. Şirk koşmadı değil mi? Veya bir insan tuttu Musaf'ı yırttı. Haşa tuvaletin deliğini attı. Tamam mı? Bu adam şirk koştu mu? Allah'a neyi ortak koştu bu adam? Hiçbir şey. Ama ne yaptı? Küfre girdi bu adam. Şimdi küfürle şirk arasında fark var değil mi? Sen dersin ki Allah şirkin dışındaki her şeyi bağışlar. Bu biraz eksik oluyor. Doğruluk payıyla beraber eksik oluyor. Çünkü şirkin dışında küfür var. Küfürünle mi bağışlayacak? O yüzden du ne yanlış anlıyorlar insanlar. Du ne yanlış anlıyorlar. Du ne şöyle tercüme ediyorlar. Şirkin dışında değil. Çünkü dünden iki şeyden birisi anlaşılır. Ya şirkin dışında ya da şirkin mertebesinde olmayan, şirkten alt derece küfür ise şirkten alt derece değildir, şirkte de eşittir anladın mı? Hı. o yüzden şirkten alt derece dediğin zaman doğru daha doğru, çünkü buna küfür girmiyor, ama şirkin dışında dediğin zaman ne? Şirkin dışında küfür var küfür demişsin de Allah affedecek yani tövbe etmeden ölürse, anladın mı? burayı anlayalım, bunların hepsi hata biz sizi vasat ümmet kıldık, öyle ortaya bırakıyor, insanlar yanlış kalıyor. hepsi hata bunlar Vasat adam diyor ki vasat ümmetinde bu ya vasat ümmet. İşte sağda beş kişi, solda beş kişi, ben ortada yürüyoruz. Budur vasat. <gülüyor> vasat kelimesinin kökülerine indiğin zaman iki tarafın ortası demek. İşte biz sizi iki tarafın ortası kıldık. Ne demek bu iki? Hiçbir manası yok ki doğrusu. İşte böyle meseleler tahkik edilmediği zaman birçok şey işgal oluyor. Yine son bir şey daha söyleyelim. Bu beşinci oluyordu da Allahu Alem. Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasındaki vasatiyeti. Mesela Ehl-i Sünnet, Allah Resulü'nün eshabı arasında da e, ashabına bakış açısı olarak da vasat bir ümmettir. Diğer fırkalara karşı. Kimler arasında? Belli taifeler var. Şimdi onları anlatacak. Öncelikle sahabe ne demek? Çeşitli tarifleri var ama en güzel tariflerinden bir tanesi. Men sallallahu aleyhi bihi ve -islam. sallallahu aleyhi bihi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu sallallahu aleyhi İslam üzerine ölen. Sahabe budur. Tamam, mesela bunu i̇bn Hacer bu tarifi yapar. En güzel tariflerinden. İsaabe fi temiziz sahabe. El isabe fi temiziz sahabe. Burada yapar i̇bn Hacer. Tamam mı? Sahabe Nebi Saselemi e mümin olarak karşılaşan ve onun İslam üzere ölen. Çünkü birisi mümin olarak karşılaşır ama mürted olur, ona sahabe denmez. Tamam mı? Nebi Saselemi e mümin olarak karşılaşacak, yani Nebi Saselemi e iman edecek hayatında. Onu görecek, karşılaşacak onunla ve İslam üzerine ölecek. Sahabe budur. Tamam mı? Şimdi sahabe bu. ehl sünnet bunlara mukalefet etmiştir. Tamam mı? Şey, pardon. Ehl-i sünnet burada bazı taifelere mukalefet etmiştir. Mesela şunlar gibi dememişlerdir. Ali ibn Ebi Talibi, Rab. İlah edinen fırkalar var. Mesela Rafizler gibi. Şu anda mesela İran'daki Şialar. İran'daki şiaları biliyorsun değil mi şu an? Rafizi onlar. Onların bir kız. Bunların daha çok ataları, aşırıları Ali, Ali İbni Ebu Talib'e ilah vasfını vermişlerdir. İlah görmüşlerdir. Bazıları peygamberden üstün görmüştür vesaire. Bunlar da zaten aralarında grup grup. Tamam mı? Ve onun masum olduğunu söylemişlerdir. Ebu Bekir'den Ömer'den üstün görmüşlerdir. Bir, tam da bir de bunların zıttına çık, çıkanlar var. Kimler bunlar? Hariciler, sahabeleri tekfir etmişlerdir. Onlara lanet etmişlerdir. Onları bidatçılıkla suslamış, suçlamışlardır. Veya mutezileler sahabenin bir kısmını tutmuş, fasıklıkla itham etmişlerdir. Veya e, sahabeler, e, şey, rafizler sahabelere küfretmişlerdir. Özellikle Ebu Bekir Ömer'e taan etmişlerdir onlar hakkında. İşte bu iki fırkanın arasındadır Ehl-i Sünnet ve El cemaat Ne yapmışlardı Ehl-i Sünnet ve cemaat Sahabeyi sevmiştir. Onlardan razı olmuştur. Onların adaletine inanmışlardır. Ve onların bu ümmetin en faziletli olduklarına inanmışlardır. Ve Allah bu dini onların eliyle koruduğuna inanmışlardır. Ve onların akidesini akide edilmişlerdir. Ne diyor Allah Kur'an'da? Muhammedun Rasulullah. Muhammed kimdir? Allah'ın Resulüdür. Ve lezine ma'hu al kufar. Onla beraber olanlar nedir? Kafirlere karşı şedittir. Ruhema u beynuhum. Aralarında merhametlidirler. Terahum rukk'an Onları sen ruku eder, secde eder olarak görürsün yetegun <yedir> fadlan minallahi ve ridvanen Allah'tan fazilet ve hoşnutluk dilerler bunlar. Bak görüyor musun Allah Muhammed'le beraber olanları nasıl yapıyor? ve umum orada zikrediyor burada. Ala kulli hal. Hatta Nebi bir aleyhi ne diyor? La tesubbu eshabi. Benim ashabıma sövmeyin. Lev enne ahadakum anfaqa misl uhdin zahaban ma balaga mudde ahadihim ve la Siz benim ashabıma sömeyin. Sizden birisi Uhud miskali yani Uhud kadar altın infak etse onların ne müddüne ne de nasifine ulaşamaz. İşte hadis mevcut sahih Bukhari'de vs. Müslüm'de de var. Tam ehl -i Sünnet o zaman işte Ali İbni Ebi Talip veya bazı sahabe Ali İbni Ebi Talip gibi işte İlah gören rafizler gibi ne bu yolda batıla gitmişlerdir ne de bazıları gibi sahabeye sövüp veya onları kafirlikle suçlayıp işte bu hariciler veya mutezileler gibi yapmışlardır. Tam bunların arasında yol edilmiştir. Süleyman ve çok acayip yani Ehl-i Sünnet diğer ümmetler arasında şey İslam ümmeti diğer ümmetler arasında veya ehli sünnet fırkası diğer fırkalar arasındaki vasatiyetin ne kadar müthiş. Hakikaten her her can alıcı ana noktada vasat arasında. Burada bırakıyoruz. Allahu aleyhi ve sellem, ve Muhammedin ve alih